Muhterem Ahmet Mahmud Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, bizleri bir dahi bir araya getirdi, fırsat verdi, aklımızı muhafaza etti, imanımızı muhafaza etti. Sizlere bu hususta şevk verdi, muhabbet verdi, arzu ve istek verdi. Böylece sizler, bu derse kendinizi hazırladınız ve intizarında bulundunuz. Bu bekleyiş de ibadettir ve şu anda dinleyeceğiniz meseleler el Sünnet -i intikadi ile alakalı bir mektuptan alınacaktır, okunacaktır, anlatılacaktır. İnşallah Rabbimiz Tebaarake ve Teala 70 bin evliyanın serdarı, bu mübarek veli, ikinci binin müceddidi Imam Rabbani, kutsüsesi ruhu hazretlerinin Beyanlarından cümlemizi müstefid eylesin, müstefiyiz eylesin. Amin. Birinci cilt, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatından birinci cildin 80 mektubu. 92 ikinci sayfeden, geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lâ şeke ennel firkatel mültezimete li'tiba'i ashabihi aleyhi ve aleyhi musallatu ve salamun ehlu's sünneti vel cemaati şükürallahü teala sahi. şimdi kainatın efendisine sordular sallallahu teala aleyhi ve sellem siz buyurdunuz ki benim ümmetim 73 fırkaya bölünecektir. Bunların 72'si dalalettedir, felakettedir, cehennemdedir. Bunların birisi hidayettedir ve Necattadır, kurtuluştadır. O kurtulacak olduğunu beyan ettiğiniz tek fırka kimlerdir? Cevabında buyurdular. Hemen geçen derste okundu. Ellezinehum alama mâ ene aleyh ve ashabi. Tirmizi ve Taberani'de geçen bu hadis i şerifte. Ben ve ashabımın yolunda gidenler diye beyan ettiler. Ben deyince sünnet, ashabım yine cemaate işaret ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yolumda gidenler buyursaydı bu da yeterli olacakken niçin ashabını da katarak ben ve ashabım hangi yoldaysak o yolda gidenler buyurarak ashabını da buna ilave ettiler. Böylece şuna işaret ettiler. Benim yolum ashabın yolu aynıdır. Ashabımı benden ayırmak isteyen kendi ayrılır. Kurtuluş yolu sadece ashabımın yoluna uymaya bağlıdır. Çünkü onların yolu benim yolumdur. Benim yolum da Allah'ın yoludur. Ashabıma itaat, bana itaattır. Bana itaat, Allah'a itaattır. Allah'a itaat ile peygambere itaatın arasını ayırmak isteyenler katıksız kafirlerdir. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, isyanı Allah'a isyandan farklı görenler biz Allah'a inanırız, peygambere inanmayız veya peygamberle inanırız, peygamberlerin hepsine inanmayız. Bizim peygamberimize inanırız, öbürlerine inanmayız. Diyenler. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyurduğuna inanırız, şu buyurduğuna inanmayız. Diyenler. Bunlar hep Allah ile peygamberlerin arasını açmaya yeltenenlerdir ki bunların için allah Teala hakikaten kafirlerdir. Buyurmaktadır. Demek ki bir insan ben peygambere itaat etmem ama Allah'a itaat ederim dese bunun davası batıldır, bu muhal bir şey iddia etmektedir. Bir insan ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ederim, ona uyarım. Ama sahabenin yoluna uymam dese, sahabenin yoluna uymadan ben Resulullah'a uyarım dese, bunun davası batıldır. Hatta böyle bir ittiba iddiası, ben sahabeye uymadan da Resulullah'a uyarım şeklindeki iddia, gerçek manada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isyanın karşı gelmenin ta kendisidir. Hiç farkı yoktur. Şimdi kurtuluş için o zaman ne lazımdır buyurdu geçen hafta sahabe-i kiramın yoluna uymak lazımdır. Şimdi de bu işi bağlıyor, buyuruyor ki ve la şekke şüphe yoktur ki ennel firkatel mültezimetel ittiba'ya sahabe aleyhi ve aleyhi mussalatu vesselam sahabe-i kiramın yoluna uymayı kendilerine lazım gören tek fırka sahabe-i kiram hazaratına uymayı kendilerine borç bilen, borç sayan, mecbur sayan tek fırka El-Sünnet ve Cemaat, El-Sünnet ve Cemaat fırkasıdır. Şükür Allahü Teala Şahiyu. Allah Teala çalışmalarını, o El-Sünnet'in gayretlerini meşkur, şükran'a mazhar ve kabule şayan kılsın. Şimdi diğer fırkalar akılcı yollar izlerler, e, mantık yürütürler. Bu iş benim aklıma uymuyor diye e, her şeyi e, akıllarına göre yorumlarlar. Bu yüzden sahabe-i gelen rivayetleri göz ardı ederler. Diyelim ki mutezile denen fırka dalalet fırkası mutezile denen dalalet fırkası çok akılcı hareket ederler. Aklı mantığı naklin üzerine e, önüne geçirirler. Sahabe-i kiramından bir rivayet gelse, birinden bir rivayet gelse ona itibar etmezler de benim aklım bunu almıyor diyerekten o e, hükmü dini bir konudaki kararı mantığına göre karara bağlarlar bunun örnekleri çoktur efendim sahabe-i kiram hazaratı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden duymadan efendim, veya ondan duyandan duymadan öyle sahabe direkt duymaya da bilir çünkü işi olur o sohbette bulunmaz e efendim sonra gelir diğer sahabi ona ne der e sen yokken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde böyle buyurdu der o da ondan dinler. Sahabede böyle nöbetleşmeler de vardı. Kimisinin işleri vardı. Kimisinin çobanlığı vardı. Kimisinin e, dükkanı vardı. Tezgahı vardı. İşte hurma bahçelerinde işi vardı. E, o yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı sohbetlerine katılamayanlar olduğu zaman arkadaşlarına tembih ederdiler. Sen ne, ne duyduysan, ne dinlediysen iyi zapt et, iyi muhafaza et. Ben geldiğim zaman sana soracağım. Sen onu bana e, nakledeceksin derdiler. Demek ki sahabe-i kiram ya bizzat ya bil vasıta mutlaka Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemden e, inançları, amelleri, hükümleri, ilimleri almışlardır. Ehl-i sünnette ne yapmıştır? Mutlaka sahabe-i kirama ittiba kendilerine lazım kılmışlardır. Aklım ermiyor, mantığım yetmiyor. Bu böyle olur mu, şu şöyle olur mu? İşlerini bırakmışlardır. Onun için İmam-ı Azam mesela bu Hanife radıyallahu anh ehl-i sünnetin e, imamlarından ee, onun beyanında geçer ki evet bir mesele hakkında Resulullah sallallahu teala aleyhisselam'den ve sellem'den bir hüküm bir rivayet geldi mi hüküm odur onun üstüne kimse konuşamaz ona karşı kimse beyanda bulunamaz Resulullah sallallahu aleyhi sellem'den bir mesele hakkında bir beyan gelmediyse sahabenin rivayetlerine bakılır sahabenin rivayetlerinde de biz ne yaparız tercih yapabiliriz yani şu sahabiden şu nakil geldi bu sahabiden bu nakil geldi o zaman diyor bu Hanife radıyallahu kendisi müştehit olduğu için e, efendim, o görüşe göre e, hüküm budur. Bu görüşe göre hüküm şudur. O noktada biz diyor e, müştehit olduğumuz için müştehit olarak devreye girebiliriz. Deriz ki şu sahabeninkini tercih edelim, görüşünü tercih edelim. Ama sahabenin görüşü varken kendimiz bu hususta bir görüş beyan edelim demeyiz. Bu caiz değildir. Ama sahabeyi görenlerden ki tabi'in deniyor sahabe-i kiramla birlikte olanlardan bize bir görüş, bir hususta bir hüküm geldiyse, o zaman deriz ki, ümür rücal, lahnür rücal. Onlar da tabi ise, biz de tabi biz de sahabi gördük, onların yanında bulunduk. Onun için o hususta kendi e, hükmümüzü beyan edebiliriz. Ama sahabeden e, nakil varken, kendimizin hükmümüz olamaz. Sahabeye uymak bu şekilde zorunludur. El sünnet dışında sahabe-i kirama bu şekilde ittibaha iltizam eden, onlara uymayı kendine mecbur gören hiçbir fırka yok. Fehumül fırkatün nacid. O zaman kurtulacak olan tek fırka, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tarif ve beyanıyla benim ve sahabımın yoluna gidenler olduğuna göre, sahabe-i kiramın yoluna uymayı da ehli sünnet dışındaki fırkalar kendilerine zorunlu görmediklerine göre, kendi akıllarının doğrultusuna gittiklerine göre tek kurtulacak fırka adres netleşmiştir. Tek kurtulacak fırka el sünnet vel cemaattir. Fe inne ta'inine fi ashabi rasulillahi sallallahu teala aleyhi ve selleme Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hakkında tenkitte bulunanlar onları hedef kınamalarına ve tenkitlerine maruz bırakanlar, hedef haline getirenler. Kim bunlar mesela? iki tane misal veriyor. Keşşiyatı ve Havarici Şia ve gavarici gibi. Şia-i şenia, e şia zaten şu anda da günümüzde mevcut olup biliyorsunuz yakın komşumuz olan İran devletinin resmi mezhebidir. Bu şia mezhebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabını çok tenkit ederler. Sahabe-i kiramın çoğunu sevmezler. Hatta e, sahabe-i kiramın ekseriyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra irtidad etti, dinden döndüğü, kafir oldu, mürtet oldu diye sahabeye kafir derler. Şia Mezebi'nin en büyük belası buradadır. İnaç hususlarındaki en büyük yanlışları ve hataları ki affolunacak bir hata değildir bunu. Yani ancak ateş baklar imanlarını kurtarırlarsa o da ateş baklar imanlarını kurtaramazlarsa ateş de patlamaz. Çünkü o zaman ebedi cehennemde yanmak ta eder Bu Şia mezebi sahabeyi sevmezler. Ayşe anamıza iftira ederler. Ebubekir Sıddık'ı hiç sevmezler. Ona söverler. Hazreti Ömer radıyallahu anı hiç sevmezler. Efendim ona söverler, hakaret ederler. Ondan sonra e, Öküzlerinin Affedersiniz de, ineklerin adına bile Ebu Bekir Ömer takarlar Bir tanesi çocukların adına Ne Ebu Bekir ne Ömer takmazlar Ona keza Osman radıyallahu anh'a Çok düşmandırlar Onu hiç sevmezler Efendim ondan da nefret ederler Medine'de de geldikleri zaman Cenezülbekü'yde Osman radıyallahu anh'ın e, Yanına kadar yanaştılar Hemen oradan dönerler yamulurlar kim bu kabir derler? Osman adını duydukları zaman hemen kaçarlar. Hiç ne selam verirler ne ziyaret ederler. Ravza-i Mutahara'da da Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a bulunduğu için oradan da çok sıkıntı çekerler. Ve orada da muvaciyede, ziyarette hiç durmazlar. Orada da selam verirken geçerken ''Esselamu aleyk ya hamilelede bey cembek'' ''Ey iki yanındaki Ebu Bekir Ömer'den eziyet ve sıkıntı çeken peygamber selam sana'' diye böyle selamlayıp Ebu Bekir ve Ömer'e selam vermeden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan sıkıntı çekiyormuş gibi böyle bir Resulullah'a e, efendim ve ashab'a e, iftira ederler. Bunların belası çok. Bunların tehlikesi çok. Bunlar ta çocuklarına bu nefreti, kini, buğzu, adaveti sirat ettirirler. İşlerler ve işletirler. Bundan dolayı efendim mesela Yeni duyduğumuz Medine'de bu sene Umre'de başımıza geldi. Anlattılar orada. Hakikaten birkaç kişi de tevatür oldu yani. Allah'ın hikmeti gece başkası anlattı. Sabah başkası Araplardan, orada çalışanlardan vesaire. Orada da Suud'da da çok şia vardır. Medine-Münevvere civarında şia vardır. Efendim çocuklarını mektebe gönderirken e, sabah aç karnına tabii herkes kalkıyor. İşte ekmek nerede? İşte dolapta. Ondan sonra dolaba gönderiler. Çocuk oradan ekmeğini alır ve böylece ne yapar? E, her gün sabah ekmeğini, peynirini e, mektebe gittiğinde orada lazım gelen erzağını, nevalesini nereden alacağını onlara talim ederler, öğretirler. Bu da çocukta alışkanlık yapar. Ondan sonra birkaç zaman sonra e, çocuk e, açar bakar dolapta ekmek, peynir, yemek bulamaz ve bundan dolayı Annesine Anne ben işte okula gidiyorum mektebe gidiyorum Nerede benim ekmeğim peynirim Diye sorduğunda Ebu Bekir almıştır Oğlum Ömer almıştır Diyerek ta Körpe Beyinlere çocukların Zihnine ne yaparlar Bu bozuk fikri Ebu Bekir ve Ömer Radıyallahu anh'ın düşmanlığını Ve nefretini işletirler Böyle bir bela Öbür taraf hariciler. Haricilerin şu anda e, tıpa tıp temsilcisi yoktur. Vehhabiler haricilerin yani kısmen itikatlarını, inançlarını, fiillerini, hareketlerini temsil ve tatbik etmektedirler. Vehhabiler. Daha başka fırkalarda da şu anda e, cemaatlerde, gruplarda harici zihniyetinde olanlar e, fiilinde tatbikinde olanlar mevcuttur ancak e, şunlar haricidir diye şu anda diyemeyiz çünkü onların e, hakikatleri, gerçeklerinin nesli bayağı kurumuştur. Onlar da ne yaptılar? Onlar da şia nasıl e, Ebu Bekir Ömer Osman gibi sahabeyle uğraştı ve e, Hazreti Mavi radıyallahu anhın e, safında bulunan 10 bini aşkın sahabenin tümünü tekfir ettiler. Hariciler de Hz. Ali Efendimiz'e karşı çıktılar radıyallahu anh ve kerrallahu te'ala ve ve ona itiraz ettiler. Onlar da onu kafirleyen nispet ettiler. Hariciler diye bir fırka çıktı. Resulullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Bunların hepsini haber verdi. Hadis-i şeriflerinde beyan etti. Şia hakkında da hadisleri var. Havariç hakkında da hadisleri var. el havariç bunlar Hariciler cehennem köpekleridir. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şia hakkında da benim ehli beytimi sevdiklerini iddia edenler çıkacak. Ebu Bekir ve Ömer'i sevmeyecekler. Ben bunlardan vereyim, uzam diye beyanları var. Bu usta çok hadis-i şerifler var. Kaynaklara indiğimiz zaman da teferruatına rastlayabiliyoruz. Kıyamet alametleri ile ilgili sohbetlerimin bir kısmında bu had hadis-i şerifleri Berzenci Hazretleri'nin Erişah-ı Eşrat-ı nakletmiştim. Tabi onlar inşallah internete konacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını tenkit eden Şia ve Harici fırkaları gibi olanlar mahrumune min ittibaihim. Sahabe-i kirama uymaktan mahrumdurlar. Şia sahabeye uyamaz, Hariciler de sahabeye uyamaz. Şimdi Şia biz Hazreti Ali'ye tabiiz demekle veya Hazreti Ali'nin taraftarları olan ve safında bulunan sahabeye itiba ediyoruz demekle sahabeye uymuş olmazlar. Çünkü sahabe bir bütündür. Sahabe bölünmez. Çünkü sahabenin rivayetleri bir bütündür. Çünkü sahabenin rivayetleriyle bize ulaşan Kur'an bir bütündür. Çünkü sahabenin tümünden alınarak derlenen hadis-i şeriflerin metinleri, müsnetler, sahiller o eserler bir bütündür. Dolayısıyla bu bütünlüğü bozanlar Hz. Ali'den ve taraftarlarından gelen hadisleri alırız öbürlerini almayız demektedirler. E, hariciler tarafında da Hz. Ali ve taraftarlarından gelen hadisleri almayız. Hükümleri kabul etmeyiz diyen hariciler onlar da işin bir tarafını ihmal etmiş, boş vermiş ve terk etmiş vaziyettedirler. Bu gibi fırkaların Allah muhafaza etsin e, halleri perişandır. Bunların İslam'ın tümüne tamamına uymaları, sarılmaları mümkün değildir. Şimdi onu kendisi biraz aşağıda beyan edecektir Mamı Rabbani, Kudüs'e Sürrü Hazretleri. Bunlar sahabeye uymaktan mahrumdurlar. E niye mahrumdurlar canım? Onlar Hazreti Ali'ye uyuyoruz diyor. Öbürleri işte şu sahabeye uyuyoruz diyor. Ama din sadece Hazreti Ali'den gelmedi ki. Kur'an'ın ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri sadece Hazreti Ali'den gelmedi ki. Hazreti Ali'nin muvafıklarından de geldi, muhalif olanlarından da geldi. Kendi aralarında Efendim farklı saflarda olanlardan da rivayetler gelmiştir. Bunlar hepsi sahabedir, tüm mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsine e, efendim tabi olmamızı, hepsini sevmemizi efendim. Fe mena beni sevdikleri için onları sevmiştir. Ve onlara kızanlar bana buz ettikleri için onlara kızmıştır. Buyurarak Hadi Cerif'inde sahabeye muhabbeti, kendi sevgisi, sahabeye buzu da kendine karşı olan nefret ve adavet olarak değerlendirmiştir Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. E hal böyleyken sahabenin bir kısmını tutup bir kısmını atanlar, bir kısmına inanıp bir kısmını inkar edenler, bir kısmını sevip bir kısmını bir kısmından nefret edenler. Bunlar nasıl sahabenin e, getirdiği İslam, sünnet, cemaat e, yoluna uymuş olabilirler? Velil Mu'tezileti mezhepün ala hidetin bir mezhebi var, bir de mu'tezile var. Bunların sahabeyle ilgili takınak, takıntıları yok. Bunlar e, başlı başına bir yol tutturmuşlar. Muhdesün ne demek? Bit'at üzere, reform üzere, yenilik üzere. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asr-ı saadetlerinde ve <gülüyor> ashab-ı kiramud divanullah teala aleyhimiz döneminde olmayan mevcut bulunmayan e, uydurma bir yol çıkarmışlardır. Ve Raisu'm Vasil ibn Bunların başını çeken adam Vasil ibn Ata adında bir kişidir. Kelemin Ashabi Hasan el-Basri (r.a.) Hasan el-Basri Hazretleri ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerinden birinden süt emdiği için onun süt evladı kabul edilmiştir. 130 tane sahabiyle ...görüşmüştür. Tabi'nin en hayırlılarındandır. Bu Vasıl İbn-i denen... ...muteziliye mezebini kuran adam... önce onun eshabından iken... ...onun adamlarından... ...ders halakasının adamlarından iken... ...sümme tezele meclisevü... ...sonra onun ders meclisini... ...terk etmiş... Ee, ...ve sâre yekûlü... ...bi itbatil ...beynel küfri vel iman... ...küfürle iman arasında bir vasıta ispatına kail olmaya başlamıştır. Yani ne diyor? Mesela ee, diyelim büyük günah işleyenler içki içen işte efendim veyahut da diyelim ki adam öldüren nedir? Ortada kalmıştır. Ne demek? Ne kafirdir ne mümindir. Yani menzile beynel menzile deyn. iki konak arasında bir durak ispat etmiştir bu adam. Böyle bir şey çıkarttı bu şimdi. Halbuki ehli sünnete göre bir insan ya mümindir ya kafirdir. İnanılacak şartlar bölünmez. Tecezi kabul etmez. Onlara inanıyorsam mümindir. İnanmak hususunda bir kısmına inanıyorum bir kısmına inanmıyorum diyorsam. Veya hiçbirine inanmıyorum diyorsa veya inanılması zaruri olan konulardan birini bile inkar ediyorsa o kafirdir. Mümin olmak için zaruriyatı diniyenin yani inanılması gereken zaruri olan meselelerin tümüne inanmak lazımdır. Ama kafir olmak için tümünü inkar etmek gerekmez. Burada fark vardır. Birini bile inkar hepsini inkar yerine kaybolur. Ama birine inanmak hepsine inanmak yerine geçmez. Bunları güzel anlayın ve doğru anlayın. Ehli sünnetin itikadı bu yön üzeredir. Mesela bir adam Allah'a inandım demekle ahirete inanmış kabul edilmez. Ahirete ayrıca inanması lazımdır. Peygambere inandım demekle efendim meleğe inandım demiş olmaz. Meleklere ayrıca inanması lazımdır. Bir insan peygamberlere inandım demekle kitaplara inanması gerekmez. Peygamberlere inandığı gibi kitaplara da ayrıca İnanması lazımdır. E peygamberlerden birinin inkar etse, mesela biz şimdi peygamberlerin tümüne inanıyoruz. Ama Yahudiler Musa Aleyhisselam'a inanıyor, İsa Aleyhisselam'a da inanmıyor, Muhammed Aleyhisselam'a da inanmıyor. Hristiyanlar Musa Aleyhisselam'a inanıyor, İsa Aleyhisselam'a da inanıyor, Resulullah sellem'e inanmıyor. Böylece ne olmuş oluyorlar? Kafir olmuş oluyorlar. Şimdi ayet-i buyuruyor. ne buyuruluyor? Estaizübillah. keferu min beni isra ile. Ala alşan Davud ve Eşe ibn Meryem. Evet. Davud Aleyhisselam'ın diliyle de, Meryem oğlu İsa'nın lisanıyla da İsrail oğullarının kafirleri lanetlenmiştir. Peki kimdir bu kafirler? Ve bir rahat izah ediyor. Nekat keferallezine kalu innellâhü Allah üçün üçüncüsüdür. Baba oğul kutsal ruh. Vardır diyenler üç ilaha, efendim, uknuma, kail olanlar muhakkak kafir olmuştur. allah Teala bunu ayetiyle beyan ediyor. Teslis akidesi. Yani üç ilah var, baba oğul, kutsal ruh. İşte ha haçtaki işarette e, o ayin yaparken, e, haç çıkardıklarında tapınırken o hareketle beraber üç ilaha tapmış olduklarını ikrar etmiş ve izhar etmiş olmaktadırlar. Peki bunların kafir olduğunu ayet-i kerime açıkça söylüyor. Öte yandan ayet-i kerime ne diyor? Estaizibillahi innellezine keferu müşrikin ister Yahudi Hristiyan gibi Tevrat İncil ehli olsun, ister putperest, ateşperest gibi müşrik olsun, bunların kafirleri Firna <gülüyor> cehennemi kaldiine Cehennem ateşinde ebedi yanacaklardır. Hiç oradan çıkmayacaklardır. Peki şimdi bir Hoca çıkıyor, iki tane daha çıkıyor peşine. Efendim, ayrancı, şıracı, bozacı, hepsi birbirine şahitlik yapıyor ve ortaya çıkıyorlar. Ne diyorlar? Efendim, bunlar e, İslam adına konuşuyorlar. Müslümanların en çok aldığı, okuduğu gazetelerde, dergilerde yazı yazıyorlar. Ve bunlar ne fetva veriyorlar? Diyorlar ki, efendim, bir insan e, Müslümansa altı şarta inanmak zorundadır. Ama bir insan Yahudi veya Hristiyansa onun altı şarta inanması gerekmez Ancak Allah'a inanırsa Bir de ahirete inanırsa Efendim bunun imanı Yeterlidir ve bu cennete girer Diyorlar Ne yapmış oluyorlar Bunlar Allah muhafaza etsin Efendim Muhtezileden de beter Muhtezilenin Kendi kafasına göre Bir safsatası var İşte büyük günah işleyen Dinden çıkar ama ya da olmaz inkar etmediği için, büyük günah işlediği için dinden çıkar ama e, efendim inkar e, e, dinden çıkar, Büy büyük günah işlemekle, e, kebal günah işlemekle dinden çıkar ama inkar etmediği için de kafir olmaz. Ne olacak e, buna ne mümin diyelim ne kafir diyelim bunu ortada böyle bırakalım can çekiştirelim artık ahirette herhalde cennet ve cehennem arasında ortada bir yer kurulacağını söyleyecekler. Bunlar ne cennete layık ne cehenneme layık Böyle ortada Dümensiz kayık diyecekler Bunların e, tabi safsatası bu Ama şimdi bu çıkan ilahiyatçılardan Hoca geçinenlerden yazar çizer Takımlarından Müslümanları meşgul eden Müslümanlara efendim e, gazete çıkaran ki, Kitap yayınlayan e, insanlardan e, Bu görüşte olanlar bunlar Muhtecile'ye rahmet okutturur Çünkü bunlar diyorlar ki e, Muhtecile büyük günah konusunda yani amel konusunda bu hükme varıyor. Çok büyük bir itikadi yanlışa düşüyor. Ama bunlar iman konusunda tecezi ve bölünme ispat ediyor. İman konusunda inanılacak şeyler hususunda altıyı ikiye indiriyor. Allah ahirete iman yeterlidir diyor. ya Allah ahirete iman yeterliyse peki Kur'an Allah'ın kelamı mudur? Kela mıdır? Kelamıdır. buna inanmayan nedir? Kafirdir. Allah'a da. ben sana inanıyorum buyurduğuna inanmıyorum. Böyle Allah'a inanalım. Ben sana inanıyorum, gönderdiğim peygambere inanmıyorum. Böyle Allah'a inanmak olur mu? Peki Allah'ın kelamı Kur'an'a inandıysa, Kur'an sana ne söylüyor? Üç ilah peşinde olanlar kafirdirler diyor. Ondan sonra. Uzayr Allah'ın oğludur diyor Yahudiler. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyor. Bunlar bana oğul isnat ettikleri için... E, velet ispat ettikleri için müşriktirler. allah Teala buyuruyor. Kafirdirler. Ve kaleti lehutun huzeyrun ünullahi ve kaleti nasarun ünullahi ve mesihun ünullahi. Ve'lke kavlum bi'efahim yudahivune kavlellezine kefirun bin kavli. Bir de katelumullah. Allah onları kahretsin, lanet etsin diye. Rabbimiz Tebarek ve Teala lanet ve beddua buyuruyor. Ve e, kafir olduklarını beyan ediyor. Beyine suresinin ayetinde e, ehli kitap da olsak bu kafirlerin Cehennemde ebedi kalacaklarını Hiç çıkmayacaklarını beyan ediyor Bu hususta Yüzlerce ayet-i de Davamızın doğruluğuna delil bulmaktayız Ve bu hususta da bir reddiye İnşallah hazırlamaktayız Peki Hal böyle iken Bir adam çıkarsa Allah'ın cehennemde kalacak dediği adam için Bu cennete girecek derse Bir adam çıkarsa Allahü Teala Efendim Müslüman olmadan Kimsenin dinini kabul etmem İslam'dan başka din kabul etmem efendim buyurduktan sonra birisi çıkıp da Yahudilikte de kalsa, Hristiyanlıkta da kalsa, kendi dini doğrudur derse, efendim o da cennete girebilir derse, bunun 73 fırkanın e, neresinden nasibi var? Hiçbirinden nasip yok. Çünkü bu tamamen dinden çıkmıştır. Hiç İslam sahasında yeri yoktur. Muteziliğe kafir diyemeyiz. Demiyoruz. Ama bir insan Yahudi Hristiyanlarda cennete girebilir. Bizim peygamberimize inanmak şart değil. Bizim peygamberimize inanmasa da Allah ahirete inansa cennete girecek dediği anda otomatikman kafir olur, mürted olur, dinsiz olur, kitapsız olur. Bunun başındaki doçent, prof olmasıyla... Veyahut hacı hoca olmasıyla veyahut sakallı veya cübbeli olmasıyla efendim ee, rastgele bir adam olması arasında hiç fark yoktur. İnançta müsamaha yoktur. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri 73 fırkayı anlatıyor. Maalesef bu zamanda hepten din dairesinden çıkmışlarla uğraşıyoruz. Onun için Allahu Teala'dan yardım istiyoruz. Rabbimiz Tebareke ve Teala cümlemize doğru anlayışlar nasip eylesin ki bu yanlışlara düşmeyelim, düşenlerin peşine de düşmeyelim. Şimdi Mutezile diye de bir fırka var. Bunların da kendine başına uydurulmuş bir mezepleri var. Bunların reisleri Vasıl bin Ata, önce Hasan-ı Basri Hazretleri'nin talebesiyken sonra onun ders halikasını terk etti ve dedi ki bir adam olabilir ki buna ne yavur diyebiliriz, ne Müslüman diyebiliriz? Bu ortada kalır. Böyle bir şey çıkarttı. Bunun İslam'da Ehl-i Sünnet'e göre böyle bir şey yok Hasan-ı Basri Hazretleri de bunun Bu görüşünü duyunca bu bizden ayrıldı Buyurdu Bu bizden ayrıldı demekten kastı neydi ee, Bu bizim inancımızdan ayrıldı Peki bizim inancımızdan kastı neydi Ehl-i Sünnet ve Cemaat inancından ayrıldı demekti Çünkü Hasan-ı Basri Hazretleri o dönemde Ehl-i Sünnet'in temsilcisiydi Ondan ayrılmak nedir Ehli sünnet itikadından ücrettir ve itizeldir. Bu itibarla isimleri ne oldu? Mu'tezile oldu. Zaten mu'tezile itizalden geliyor. Ücret kenara çekilmek işte el sünnetin inancından ayrılıp bir köşeye çekilmek. Yani kendi kendine bir şey uydurmak anlamına geliyor ki bu mezheplerin isimlerinde inançlarına işaret vardır. E, mu'tezile de itizal efendim şia mesela taraftar demektir. Bunlar Hazreti Ali Efendimizin taraftarları oldukları İddiasıyla çıktıklarından e, Şia diye isimlendirilmişlerdir. Havaric e, Huruçtan geliyor tabi mastar ve köken itibariyle huruç çıkış demektir. Yani karşı çıkış anlamına geliyor. Bu da Hazreti Ali Efendimiz'e karşı çıktıklarından ve ona kafir dediklerinden onlar da bu ismi almışlardır. Diğer e, batıl 72 fırkanın her birinin isminde de inancına, itikadına ve gidişatına bir işaret mutlaka mevcuttur. Aladel kıyası şairul firak. Diğer fırkalar ben diyor üç tane misal verdim. Şiia, Karic ve Mutezile. Diğer fırkaları da böylece kıyas edebilirsiniz. 72'nin hepsinde yanlış inançlar vardır. Bu yanlış inançlar onları sahabe yolundan ayrımışlardır. Hepsinde mutlaka sahabe-i kiram'ı tenkit ve sahabe-i kiram'ın birlik oldukları, ittifak ettikleri hususlardan ayrılık mevzu baştır. Ta'nın fi'l-ashabi, ta'nun fi Resulullah sallallahu ale aleyhi ve sellem fi'l-hakikati. Sema'bey kıramı tenkit etmek, onların görüşlerine itiraz etmek, onlara hakaret etmek işin gerçeğine bakılacak olursa bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tenkit etmek demektir. Bu Şibli Hazretleri'nin sözüdür. Burada beyan etmiyor. Başka bir mektubunda beyan ediyor bu sözün sahibini. Hz. Şivli Şeyh-ü Fekaleyn Şeyh'i Büyük Veli ee, ne buyuruyor? Ma amene bi Resulillah sallallahu teala aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş olamaz. Kim? Men o kimse ki lem müvekkir tazim etmedi, hürmet etmedi, saygı göstermedi. Kime? Ashabahu onun ashabına, arkadaşlarına meclis arkadaşlarına, sohbet arkadaşlarına hürmet etmeyen, saygı göstermeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygı göstermiş olamaz buyurmuyor. İman etmiş olamaz buyuruyor. Demek ki e, Rasulullah iman etmiş olamaz demek insan kafir olur demektir. Çünkü sahabe-i kiramın e, haşa ve kella, yanlışlığını efendim bozukluğunu e, fesadını kabasetini e, ...pis fikirli olduklarını... ...kötü düşünceli olduklarını... ...haşa ve kelle, ...düşünmek... ...yencerru... ...işi nereye çeker götürür... ...ilâhub fi sahibihim... ...onlar kimin arkadaşıydı? Onlar kimin sohbet arkadaşıydı? Onlar kimin meclis arkadaşıydı? Onlar kiminle harplerde beraberdiler? Namazda beraberdiler... ...haçta beraberdiler... ...her yerde beraberdiler... ...Muhammed Mustafa ile beraberdiler... Sallallahu Teala aleyhi selam. Şair ne diyor? Enil mer ila tesel va absul bil mukarini Kişinin halinden kendine, yanındakine sorma. Ya arkadaşını gözle. Çünkü her arkadaş mutlaka yakınında bulunduğu kişiye uyar. Bu bir kaide-i genel bir kural iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde bulunmuş İnsanlar hakkında, bunlar kötü niyetlidirler, yanlış fikirlidirler, bunların inancında bozukluk var, bunların hareketlerinde yanlışlık var diye düşünenler ne demiş oluyorlar, ne düşünmüş oluyorlar? Bunların be beraberinde olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları düzeltememiş, bunlar bozuksa onda da bozukluk var demiş oluyorlar. Bu kaçınılmaz bir iddiadır. Ne'udü billahi min hadeli su'i Böyle kötü inançlardan ve fikirlerden allah Teala'ya sığınırız. Buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. allah Teala bizleri de bu şekil kötü inançlardan ve fikirlerden muhafaza eylesin. Ve eyda! Yine şunu düşündürürüm. Enne ehkâmes şerî'atilleti ve salet ileyna min tarîkıl ve vel ehâdîfi. Şeriatın hükümleri Emirleri yasakları Helalları haramları Ki bize nereden ulaştı bunlar Kur'an ve hadisler kanalından ulaştı Ya ayetlerdedirler ya hadis-i şeriflerdedirler Bu vasıtalarle nasıl ayette olanlar Hüküm ifade ediyor helal haram hususunda Hadis-i şeriflerdeki hükümler de bize ne ifade ediyor Efendim kesin ilim ve hüküm ifade ediyor çünkü mesela altın yüzük takmak erkeklere haramdır. Bunu ayette Kur'an'da bulamazsınız. Hadis-i şerifte bulursunuz. İpek giymek erkeklere haramdır. Bunu yine Kur'an'da bulamazsınız. Hadis-i şeriflerde bulursunuz. Ona bakarsan ne d e, öğlen namazının farzının dört nekat olduğunu Kur'an'da bulabilirsiniz. Ne efendim e, namazda gizli, öğlende gizli okunacak, sabah açık okunacak. Ne bunu Kur'an'da bulabilirsiniz. Şeriflerden. Ne rükuda ne diyeceğinizi, secdede ne okuyacağınızı Kur'an'da bulabilirsiniz. Yani hadis-i şerifler devreden çıktığı zaman Kur'an da devreden çıkmış oluyor. Ve İslam tamamen reddedilmiş oluyor. Bu yüzden hadis-i şerifleri inkar edenlere karşı asla müsamahalı olmayın. Kur'an bize yeter diyenler, insanları dinden çıkarmayı hedefleyenlerdir. Çünkü sadece Kur'an'la baş başa kaldıkları zaman Kur'an'ı istedikleri şekilde yorumlayacaklar. Hadis-i şeriflerin tefsir ve izahlarını devreden çıkardıkları zaman da namazda duadır, iki kere elini kaldır, ondan sonra sabah akşam Ya Rabbi de yeter, öyle ayağa kalk, rükuayl, secdeyi nereden çıkarttınız diyeceklerdir. Ve bugün de bunu demektedirler. Zaten beş vakti üçe indirmekte, üç vakti de dua ile geçiştirmekte bir beis görmeyen hacı hocalar da türemiştirler. Şimdi Kur'an ve hadisler yoluyla bize ne geldi? Şeriatın, İslam'ın hükümleri geldi. Peki bu Kur'an ve hadis yani Kur'an ayetleriyle hadis-i şerifler bize nereden geldi? İnne ma salet ancak bize ulaştılar bir tevessutu nakliyim. Sahabe-i kiramın bize nakletmesi aracılığıyla ulaştılar. Çünkü biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim e, derilere bir ayet bir sahabi deriye yazmış. E, deve kemiklerine e, başka bir sahabi başka bir ayeti deve bir deve kemiğine yazmış. O zaman böyle biliyorsunuz kağıt yoktu. Ee, yazı vardı fakat işte ya deriye yazılıyordu ya kemiklere yazılıyordu. Bu deriler ve kemikler sahabe-i kiramda dağınık vaziyette idiler. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ilk toplama faaliyetine, Kur'an'ı toplama faaliyetine Ebu Bekir Sıttık, radıyallahu anh başlattı. Ve herkes kendinde bulunan ayeti getirsin diye İlan çıkardığında birisi bir ayet getiriyor, birisi iki ayet getiriyor, birisi on ayet getiriyor kendi kaydına göre ve her birinden de tabi şahit isteriyor iki şahitle beraber biz de duyduk ettik vesaire. Kur'an-ı Kerim'in toplanması böyle oldu yani sahabe-i kiramın birçoklarının e, ellerinde bulunan e, yazılı kayıtlar evlerinden işte e, nerede iş yerlerine nerede saklıyordularsa oralardan çıkarılıp getirildi ve toplandı. Hadis-i şerifler zaten hafızalarında toplandı. Fakat sonradan tabi bunu yazan, tabi'in döneminde de sahabeden yazanlar başladı. Sahabe-i döneminde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından çıkanları yazanlar bulundu. Ama azınlıkta idiler. Ebu Hureyre gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasına, mucizesine mazar olmuş kişiler. Zaten yazmaya lüzum hissetmediklerinden onlarda hiç unutmak zuhur ama e, sahabe döneminde de yazı başladı. Ve ondan sonra gelenlere hep sahabeden e, Rıdvanullah Ali hadis-i şerifleri yaza geldiler, naklede geldiler. Sözlü ve yazılı e, bize ulaştırdılar. Demek ki bugün namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız, alacağımız, vereceğimiz, talağımız, nikahımız, sütümüz, evet süt kardeşliğimiz, süt evlatlığımız, Vesaire. Bütün dinimiz, diyanetimiz, imanımız, Kur'an'ımız Hepsinin bize ulaşma yolu Ancak bak o innemaya dikkat et Başka bir kanal yok Ancak sahabe aracılığıyla bize geldi Ve burada sahabeden de Şubunun dışındadır denen bir sahabe yok yani Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunmuş Hazreti Vahşi bile Üç tane ayetin Hatta bazı ayetler birkaç tanedir, Furkan suresindekiler, iniş sebebi olmuştur. ayet kelimelerin kerimelerin sebebini teşkil etmiştir. Bir Hazreti Vahşi'nin ki Resulullah s.a.v. sohbetinde bir veya iki kere e, bulunmuş, o kadar az durmuştur. Hatta önüne bile oturtmamış, yüz, yüzünü görmemiş, arkasına oturtmuş olduğu, bu zat bile bazı ayet-i kerimelerin, Kur'an'daki ayetlerin inişine sebep olması hasebiyle, tefsirlerde, hadislerde, rivayetlerde yer almıştır. Düşünün ki diğer ashabın tümü ondan daha fazla imkanlar bulmuş, soru cevap yapmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e zaten yüz yüze gelip konuşma, görüşme fırsatı bulmuşlardır. Hal böyle olunca sahabe-i kiram hazaratı tenkite mahal olursa, şimdi Hazreti Muaviye radıyallahu anh'tan Bukhari'de belki kırk kadar hadislerim olabilir. E bir o sayıda şüphelenebiliyorum, tam bilmiyorum ama e diyelim mutlaka ki orada rivati var. Hazreti Muaviye Efendimizin. Onun tar e tarafında bulunan kişilerinde de birçok e rivatleri toplasan Buhari'de mevcuttur. Zaten e Ayşe Anamız da Hazreti Muaviye'nin tarafında bulunmuştur. Onun safında bulunmuştur. Şimdi sen kalkıp bunlar Hazreti Ali Efendimizle bir meselede anlaşamadılar diyerek. Hazreti Muaviye'ye onun tarafında var 10.000 bin sahabi. Bu 10 bin sahabi dediğin zaman bir Hazreti Ayşe zaten dininizin üçte 2'sini Ayşe'den alın. Ayşe'nin evinden alın buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hudûsür rüzey dini kub. Min Ayşe. Dininizin üçte 2'sini Ayşe'nin evinden alın buyur. Dininizin 3'te 2'si. Bu tek Hazreti Ayşe. Bunun dışındaki 10.000 bin sahabeyi topladığın zaman, Aşere-i Mübeşşere'den de var içlerinde. Bunları topladığın zaman, Bunlarda hadis e, rivayetlerine, hüküm nakillerine baktığın zaman en azından dinin yarısını geçer bu on bin sahabe. Çünkü bir a, Hazreti Ayşe bile üçte ikisini teşkil ve tefsir ediyor. Hükümlerin birçoğunun mastarı ve kaynağı olmuştur. Hal böyle olunca e sen bunlar Hazreti Ali'ye karşı geldi diye bunların rivayetine itibar edilmez. Sözüne itibar edilmez, görüşüne itibar edilmez. Dediğin anda dini bitirdin, kendini de bitirdin, sana inananları da bitirdin. Bunların kendisi tenkit edilecek bir haldeyseler, bunların getirdiği nakil ve rivayetlerde ne olur? Yara alır. Peki ve haden bu ayet ve hadislerin nakli kim bilir Kur'an'daki şu andaki hangi ayet o sahabedendir, hangi ayet bu sahabedendir yazılı gelmiştir. İki şahitle tespit edilip kayda geçmiştir Ebu Bekzi Sıddık zamanında radıyallahu anh. Ondan sonrakiler zaten o toplamayı ayı muhafaza etmişlerdir. Efendim ondan sonra işte tümünü birlikte yazmışlardır. O birlik toplananları bir mushafa yazılması. Ondan sonra musafın dörde çıkarılması. Onlar Hazreti Osman zamanında olmuştur. O cemler ve işsizahlar. Bu nakil, leşe mahsulsan bir bazın düğüne bazın sahabeden şuna aittir de buna ait değildir şeklinde bir durum söz konusu değildir. Yani Hazreti Ali Efendimiz'den ve onun taraftarlarından Nasıl ayet hadis gelmişse, onun karşı safında bulunanlardan da ayet hadis gelmiştir. Burada hiçbir ayrım söz konusu değildir. Bu bir tarihi gerçektir zaten. Bunu şu anda hiçbir Şii de iddia edemez. Hepsi kabul etmek zorundadırlar ki bu ayetler vadislerin e, nakil yolu eshabdır. Bu eshabta da sadece şu şunlardır, bunlar değildir diye bir ayrım söz konusu değildir. O zaman kullum Demek ki sahabe-i kiramın tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ederek onun sohbetinde bir defa dahi hala hayatlarında onu görenler veya İbn-i Ümmü Hazretleri gibi ama olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü, o Resulullah göremiyor çünkü ama, Resulullah'ın gördüğü sallallahu aleyhi ve sellem kişilerin tamamı İnanarak kaydını koyduk tabii. Adalette, doğrulukta ve hak bildikleri hükümleri insanlara, Müslümanlara duyurma ve tebli hususunda eşittirler. Hazreti Ali ne kadar adaletliyse, Hz. Muaviye o kadar adaletlidir. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu ne kadar adaletliyse, Ebu Süfyan radıyallahu anh o kadar adaletlidir. Bak, Makamları, mertebeleri ve faziletleri eşittir demiyoruz. Makam, mertebe, faziletleri farklıdır. Ebu Bekri Radıyallahu anh bu ümmetine neftalidir. O sırada Hazreti Ömer'e ne neftalidir. O sırada Hazreti Osman'a ne neftalidir. O sırada Hazreti Ali Radıyallahu anh en eftalidir. Tabii ki biz Hazreti Muaviye fazilette onlarla eşittir demiyoruz. Tabii ki Hazreti Ali Efendimiz Radıyallahu anh Hazreti Muaviye'den kat kat kat kat. Kıyas yapılamayacak kadar üstündür. Bu üstünlükler sabittir. Bunların delilleri var. Hadis-i şeriflerle sabittir. Onun hakkında bir dua varsa bunun hakkında bin dua vardır. Onun hakkında bir fazilet hadisi varsa bunun hakkında on bin fazilet vardır. Fazilette demiyoruz. Adalet, doğruluk ve Allah yolunda tebliğ ederken kimseden korkmayıp doğruyu duyurmak. Sahabe bu hususta eşittir. Çünkü bu hususlarda eşittir demediğimiz takdirde ve bu hususlarda onların eşitliğine inanmadığımız noktada onlardan gelen nakiller. ...tenkide hedef olur. Tenkide hedef olduğu anda... ...Kuran'ımız, dinimiz... ...kitabımız, sünnetimiz... ...tenkide maruz kalır. İşte bugün yapılmak istenen... ...oynanmak istenen oyun... ...budur. <gülüyor> Bunlardan birini tenkit. Hangisi olursa olsun... ...bak hangisi olursa olsun ne demek... ...Ebu Bekri Sıddık'ı tenkit ne kadar büyükse... Hz. Muaviye'yi tenkit o kadar büyük bir cinayettir. Hz. Vahşi'yi tenkit bile o kadar büyük bir cinayettir. Hepsinin neleri vardır? Mutlaka çorbada bir tuzları bize ulaşan ehkam-ı şer'iyede bir payları vardır. O zaman birini bile tenkit ta'nun fiddin direkt olarak İslam dinini tenkit etmektir. Bir adam Hz. Muaviye şöyledir, böyledir Dediği anda eşittir. Eşittir. İslam şöyledir böyledir. Eşittir. Kur'an şöyledir böyledir. Ha? Eşittir. Sünnet şöyledir böyledir. Hadisler şöyledir böyledir. Hazreti Muavi hakkında dediklerinin tümü veya onun gibi, onun tarafında olan sahabeden herhangi biri hakkında dediklerinin, tenkitlerinin, kınamalarının, tahkirlerinin ve alçaltmalarının tamamı, Dine racidir. İslam'a ve Kur'an'a racidir. Vel iyâze billâhi subhanehu min. Bu inançtan, bu fikirden, bu beyandan Allah'a sığınırız. Ama maalesef, bak bugün Müslümanların çok izlediği bir kanal. Efendim, internette o kanalın ismini veriyorum internet konuşmalarımı. Mutlaka takip edin internette yarın bu hafta atılacak sohbetler. Şu anda çoğunuzun İslami bir kanal diye takip ettiğiniz kanal... ...bir kanalda... ...Caferilerin başı çıkıyor... Hazreti Muaviye gibi bir sahabi... hazret Muaviye gibi bir sahabi hakkında... ...o ezanı sevmezdi... ...o ezana düşmandı... ...o Muhammed-i Resulullah duymaktan... ...hoşlanmazdı... ...o Muhammed-i Resulullah duyunca ürperirdi... ...nasıl durduramadım bu ezanları diye... ...hayıflanırdı diyerek... ...bu kadar Hacı Hoca... ...Müslümanın seyrettiği bir kanalda... ...bu kadar Müslümanın... ...dinine, diyanetine, imanına... ...o Hazreti Muaviye gibi bir sahabeye kafir diyerek... ...hakaret ederek... ...peygamber düşmanı diye onu niteleyerek... ...efendim bu hakareti... ...dinimize, Kur'an'ımıza... ...ve Bukhari'de bile dolu hadis var Hazreti Muaviye'den... ...bütün hadis kaynaklarımıza... ...hakaret etmektedir. Ama maalesef siz dinleyenlerimiz... ...bunlara karşı uyanık... ...değilsiniz... ...hassas değilsiniz... ...ilim, şuur, idrak sahibi değilsiniz... ...bu yüzden de önüne gelen... Başörtülü kapalı diye dinliyorsunuz veya sakalı var diye dinliyorsunuz veya sarığı var diye şia mı, şii midir nedir hiç bakmadan yok sarıklıdır yok sakallıdır yok cübbelidir zannederek dinliyorsunuz halbuki sizin ilk mizanınız en büyük teraziniz ve ölçünüz ne olmalı ehli şünnet sünnet itikadına bağlılık olmalıdır bu itikat yoksa bu itikatta en ufak bir sakatlık varsa bütün kılığı, kıyafeti, bütün ameli, ibadeti hepsi kendine efendim hasret ve pişmanlık vesilesidir. Mutlaka cehennem yüzü görecektir. Cennete direkt olarak giremeyecektir. Allah muhafaza buyursun. Sahabeyi tenkit, bir sahabi hangisi olursa olsun birin tenkit, dinimizi tenkittir. Yarın ahirette husrana uğrarsınız. Namazınız, orucunuz, haccınız, ömreniz zayi olur. Boşa gider. Dua edelim. Allah onların fikirlerini bize nasip etmesin. Allah onların sohbetlerini bize nasip etmesin. Allah onların sevgilerini, onları dinleme arzusunu kalbimizde yer ettirmesin. Böyle dua edelim yalvaralım. Aman çoluk çocuğumuza, hanımımıza, komşumuza, cemaatlerimize mukayyet olalım, sahip olalım. Aman eli sünnetten zerre kadar ayrılmasınlar. Bu İslamiyet en güzel yaşayan Osmanlı ecdadımızdır. Efendim bin seneye yakın bu Müslüman Türk milletinin şanlı tarihlerinde ehl sünnet ve cemaat itikadı çok iyi korunmuş ve muhafaza edilmiştir Bizi şimdi bu itikattan ayırmak isteyenler var İç ve dış düşmanlar devrededir Aman dikkat edelim Allah Teala'ya dinimizi, imanımızı, itikadımıza emanet edelim Çoluk çocuğumuzun da el i sünnet üzere yaşayıp ölmesi için çok dua edelim Dua ile kalmayalım, davet edelim allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi yolunda devam, sebat, istikametle müşerref eylesin Amin diye dillerini rahmetten azat eylesin. Amin. teala ala Muhammed teslimen Muhterem Ahmet Mahmutlü Hocaefendi ile tevâz